Amel defteri önünden verilen sanmı kullardan eylesin. dersine devam ediyoruz. Bugünkü kelimemiz dünya hayatı. İnsanın doğumundan ölümüne kadar yaşadığı süre, ömür veyahut dünya hayatı diye kısaca anılır. İnsan bu sınırlı hayatını kardeşlerim dünyada geçirir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 geldiğimiz gibi ne yapmak? Toprağa iade edilen insanlarız. Allah bunu unutmayanlardan eylesin. Ve kardeşlerim, bu hayatta iyi veya kötü işlerle bu hayatı geçirir ve sonunda da Allah'ın huzuruna varırız. Ya bu amel defteri önünden ve sağından verilenlerden eylesin. Dünya hayatı konusunda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 Yani, çok güzel, dünyada yaşadıkça yaşayın denmemiştir. Dikkat edin, sizi aldatmasın. Dikkat edin, dünyanın yeşilliği, güzelliği sizi ne yapmasın, kandırmasın. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelecek birer birerde ben dünyanın gelinlik kız gibi sus denip ümmetimin arasında onları ifsad etmesinden korkarım Ve her ümmetin bir ifsadı var, benim ümmetimin ise ifsadı dünya malı 42, 42. Evet. İlk insan ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam'dan başlayalım. Cennette neden kumuldu? Ne istedi? Orada yasaklanan bir ağaca yakmıştı. Ve ilk mahremiyet hırslandığı şeyden oldu.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 Sizin yeryüzünde kalıp da bir sure yaşamanız lazım. Bakara suresinde. Dikkat ederseniz burada, birbirimize düşman olarak inin diyor. Demek ki bizim dünyada bir çalışmaya <gülüyor> ve bir imtihana, bir de bize musallak edilen başka bir varlıkla baş başayız. Aleyküm selamlar kendimize ve iblis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 Aleykümselam ve hoşgeldiniz. <gülüyor> hayatı yeşerten, korutan, tekrar yeşertecek olan hep Allah'tır. ve her şeye kadirdir. Bu da Keyf Suresi'nin 45. ayette. Evet. Muhammed 36'da ise Allah Azze ve Celle yine aynı şekilde başlıyor ve diyor ki dünya hayatı, oyun ve eğlencede mübarek eğer inanız, günahlardan da korunursanız, Allah size hükâfat verir ve sizden bütün mallarınızı istemez, sadece zekat ve sadaka gibi bir şey talep ederdir. Yine Rabbimiz ve Teala Mülk Suresinin ikinci ayetinde Allah ölümü ve hayatı sadece sizi imtihan etmek için yaratmıştır. Hangimizin ameli daha bize bunu denemek için Ölümü ve hayatı yarattı diyor. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala bakarak 155'te andırsın ki sizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve eksik ne gibi şeylerle deneriz. Sabredenleri müjdele ediyor. Evet. Bunun gibi birçok ayet var kardeşlerim. Ve Allah Hazreti Celle bu ayeti kelimelerde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 Kimse doğru yolda olduğunu ne yapmayacak, iddia etmeyecek, doğru yolda olduğunu Fırat ve Sünnet'te gelen naslarla ne yapacak, ispatlayacak. Yoksa insanda doymak bilmez bir nefis olduğu gibi, bir de ona musallat edilen ne vardır? İblis vardır, her taraftan insanı patlattığı. Hatta uykunda bile seni ne yapmıyor? Rahat bırakmıyor. Bir insanın, biz bakıyoruz, sabah ne yapmış? İltilam olmuş. Bu rahmani midir, şeytani midir? şeytanıdır. Veyahut Allah Resulam'ın salatu ve selam rüyadan bahsederken nedir? Üç günü bir rahmani iki şeytani. Yani demek ki şeytan insanı hem ayakta hem de uykudayken ne yapınır? Hiç rahat bırakınır. Allah onun şerrinden bizleri ve neslimizi korusun. Evet. İnsanlar Allah'ın gönderdiği bu fıtrata göre hayatlarını düzenlenlerse, bu vahiye göre düzenlenlerse ne yapar?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 Aşırı düşkünlük, insanlara sisli, cazip desterildi. Bunlar sadece dünya hayatının geçimidir. Asıl varılacak güzel yer Allah'ın yanında tartışıyor. Evet, bakın burada dikkat edecek olursanız, Mal ve oğulların dünya hayatının sesi olduğunu söylüyor. Valla Resulü Aleyhisselatü bu ayetin tesir mahiyetinde şöyle bir söz şey söylüyor.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 bakın nefse hoş gelen, insanı cezbeden şeylerin dünya karşı olduğunu söyleyerek, dünya, dünya tatlı ve hoş manzaralıdır. Allah sizi orada başkasının yerine getirecek de, nasıl iş göreceğinize bir bakacak. Yani sen babanın yerine geçsin. Senin çocuğun ne yapacak? Senin yerine, yani kıyamete kadar ne yapacak? Böyle.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 o güzel, hoş gözüken şeylerden kadından ne yapın? sakın. Çünkü tevhid Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatımıyla, vahyin tamamlanmasıyla ne yapılmış? Anlatılıyor. Ama ondan sonra size en büyük tehlike ne bıraktım? Kadın ne yapıyor? Evet. Dünya hayatından sonra ebedi olan ahiret hayatı vardır. Orası çalışma yeri değil kardeşlerim. Dünyadaki çalışmalarının insanın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 namazı kıldıktan sonra ne yapın? Diğer Allah'ın rızkını Yani bir haramlılık söz konusu değil. Alın Nasirası'na bakıyorsunuz. Allah haccı harç kılıyor. Ama orada da ticaretinizi yapın. Yani sizin hacca gitmeniz, her şeyden eli eteği çekmenize gerek yok. <gülüyor> Hasta bile ticareti ne yapın? Devam ettirmeyi ne yapıyor? Allah size ifade ediyor. Yani çalışma haram değil.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 Yine Allahü Subhanhu ve Teala kardeşlerim dünyadan ne yaparsanız yapın bir arkadaş dışarıya bir baksın elektrik varsa belki bir spor taktmış olabilir. İnanın değil <gülüyor> Işıklar var mı? O zaman bir arkadaşı sportaya bak. Kombi'ninkini bir çekin. Ali, kombi'nin sportası mıydır? Belki gazı bitmişse şuradan şuradan. Almış mı? Ya kombi yanıyor ya, belki atlayabilir diye yani, bilmiyorum. Abi, abi. Olan bey bana verir mi? Evet. Allah Azze ve Celle dünyada kim zerre kadar iyilik yaparsa onun karşılığını kim zerre kadar da şey işlerse onun da akıbetini ne yapar?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 Allah'a gelince büyük mükafat ancak onun katındadır. Ve yine kardeşlerim hadis-i şeriflerde de dünya hayatının aldatıcılığı ve faniliği üzerinde durulmuş ve buna karşı insanlar uyarılmıştır. Ve haberdar olun dünya melumdur. Dünyada olan mal müstmelumdur. Ancak Allah'ın zikri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 Birincisi burada verilen bir cevap var. Evet. Allah asla değer. Ne yapmıyor? Vermiyor. Vermiyor. Peki kafire verdiği Rabbimizin nimetinden ne? Fahrından mı? Fahrındandır. Fahrındandır. Çünkü onlar ondan hep ne yapmıştır? Halak olmuştur. Fahrına bakın, firavuna bakın. Bunu görürsünüz. <gülüyor> Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ademoğlu malım, malım der diyor. Ey oğlu senin giyip tükettiğin, giyip eskittiğin, ya taşattık edip sevabını deftere geçirdiğinden başka senin ne malın var? Hadi tekrarlıyorum. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam, Adem oğlu malın malın dertdir. Halbuki ey Adem oğlu, senin giyip tükettiğin, giyip eskittiğin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 Herkes mal yarışına giret, ne zekat ne de sadaka. Yarın pazar dersine gelen zekatın ne olduğunu orada oldu öğrenirsin. Sabahında. Evet. Ancak iman ve salih amel diyor. insanı ne yapar? Dünya hayatından aldanmaktan alıkoyar. Evet. Vesul hoş geldiniz. Evet. Ama sadece dünya hayatını isteyenler haramdan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 İman ve ibadetin, ibadetin, ülviyinin denk olmayan bir oyalanmasıdır. Asıl hayat ahirettir. Allah Vüsinin dediği gibi, Ali dünya hayatı müminin nesidir? Cihindeki. Cehennemi, veyahut hapishanesi. Kafirin? Cihindeki. Peki bir Müslüman dünyasını cennete çevirirse ahiretini ne yapar?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 Hatta bir sarhoşa bak, onun da dünyaya bir bakış atısı vardır kendine göre. Nefsinin esiri olan bir kimseye göre de gönlünce nedir? Eğlenme mekanıdır. Evet. Bazıları onu geçici bir zaman olarak görür ve ona göre ne yapar? Değerlendirir. Meyhaneye hiç gündüz gideni gördünüz mü? Hep mecnun derler. Ne zaman giderler? Gece giderler gece alimi derler evet kimleri de hiç ölmeyecekmiş gibi ne yapar ona sarılır ölür ve ötesini hesaba ne yapmaz katmaz. hatta anlatırlar alimler adamın birisi çamur karıyormuş ne yapıyor memnunum demiş ne yapalım işte ya dünyada işte geçinip gidiyoruz falana çamur karıyor o sırtındaki ne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 Böyle bir tasvir'e giden alimlerimiz var. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin diyor iki tane kıymetini bilmediğiniz nimet vardır. Bu nedir? Boşa geçen zaman ve sıfattır Allah bunların kıymetini bilenlerden eyvah. Evet kardeşler kitabımızın birçok ayetinde ve Resulümüzün birçok sözünde Dünya hayatı ve ona olan tutkunluk yerilmekte. Bazen de dünya hayatı övülmektedir. Doğru mu? Aslında bu iki yargı arasında bir çelişki yok. Her iki kaynakta dünyayı insanların farklı yaklaşım ve algılamalarına göre değerlendirmektedir. Ahireti hesaba katıp güzel bir hayat yaşayanlar için dünya her zaman övülmüş sefihçe ve ahireti hiç düşünmeden nefsinin doğrultusunda bir hayat yaşayanlara hiçe ne yapmıştır? Dünya hep yenilmiştir. Ama dünyayı Allah'a kulluk yapmaya tercih edenlerse her zaman Allah ilginde ne yapmıştır? ölmüştür. Kardeşlerim bu noktada sözün özü Allah kitabında, Resulü sünnetinde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 Ona binaen kıymeti bilinmeni ömür boşa harcanmamalıdır. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem dünya ahiret dengesini bozma eğilimi gösteren eşlerini uyararak onlara ne demiştir? Eğer dünyanın zinetini istiyorsanız söyleyin mihrimizi vereyim. Sizi ne yapayım? Boşayın. Güzellikte salı vereyim demiştir. Onlar ne yapmıştır? Biz Allah'ı ve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 Şöyle gezenirken oradaki meydanı ölü bir oğlağı göstererek buna ne değer verirsiniz dediğinde leş alana kim değer verir ki demişlerdir. İşte vermiş olduğu misal bu noktada. Allah da diyor yani sizin değer vermediğiniz bu cılız hayvandan yani hiç dünyaya ne yapmaz değer vermez diyor.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 Ve çabuk unutuyorsunuz onun yaşantısını diyerek ne yapar? Sözlerine başlar ve arkasından yapacakları nasihati yaparmış. Allah onlardan dolayı olsun. Bakın Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca dünyaya hiç önem vermemiştir. Vefatından sonra bakın birkaç şahsi eşyasından ve birkaç dirhem. E,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 Ama bunun yanında zenginliğin kötü bir şey olmadığını söylemiş. Onun dünya karşısındaki tavrı ve sözleri bir tavsiye ve bir uyarı niteliğinde olmuştur. Ve hatta İbn Ömer'i bir gün çekerek kendisinin omuzundan tutmuş, karşısına çevirmiş <gülüyor> ve ey Ömer dünyada garip bir yolcu gibi ol, kendini kadir ehlinden atlet ve bir ağacın altında gölgelenip Sonra kalkan gibi ol diyerek ne yapmıştır? Ona hayrı tavsiye etmiştir. Ve Allah kendisinden razı olsun i̇bn Ömer de insanlara nasihat ederken hadisi söyler ve onlara şöyle altın küpü olacak bir nasihat ederdi. Sabaha çıktığınızda akşamı düşünmeyin. Akşama çıktığınızda da sabahı düşünmeyin diye tavsiye de bulunurdu.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 ondan koruduğunu, ona vermediğini görürsünüz. Yani fıtratta bizde mal vardır. Yani maddeye karşı hep bir hırs vardır. Bu kötülenen, haram kılınan değildir. Bu sadece kayda alınması gereken, yani ne kadar hırslanırsan hırslan, neye bakarsan bak, o sana gözün ne yapacak, hasretle bir gün geri geldiğini göreceksin. Bunu anlamanı istiyorlar.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 Allah hayır versin. Birkaç hadis-i şerif var bu konuda. Allah Resulü'nün ıslatı ve sizin için korktuğum şeylerden birisi dünyanın süs ve güzelliklerinin size atılmasıdır diyor. Yine dünya tatlı ve hoş. Allah sizi ona varıştıracak kılacak ve nasıl hareket edeceğimize bakacaktır. Öyleyse dünyadan sakının. Eğer dünya Allah'ın yanında sivrisineğin kanadı kadar bir değer olsaydı tek bir kafire ondan bir yudum içilmezdi. Yine Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, üçüncüyü görse onu da ister. Gözünü ancak ne yapar? Toprak doyurur. Yine Allah Resulü ve Vesselam'a bir adam geliyor.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 mallan şımarma ve dünyalıklara köle olma akılsızlığıdır. Süpesiz verilen, tenkit edilen dünya hayatı ona ait şeyleri amaçlaştırıp ilah haline getiren, mal peşinde koşmaktan başka bir hedefi olmayan, geçimlilikleri kutsallaştıran kimselerin yaşantısıdır. Bu insanın yaratılış amacı da bunlara nedir? Devlettir.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 Dünyaya hakim olan ilah kıyamet günü insanlara hesaba çekip cezalandıracak veya ödüllendirecek ilah. <gülüyor> Allah sadece göklerin hakimi e, tabiatı yönelten olacak ama dünyadaki insanların yaşantısını veyahut nizamını sağlayan olmayacak. Bu mümkün değil. Yaratan, yaşatan, hüküm koyan nedir? Ancak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 ve husu içinde ne yapar? Namaz kılıp onamaz. Onlara hayır getirir. ve her türlü münkerden onamaz. Onlara ne yapardı? Ruh ferahlardı. Yani nefislerini ne yapmışlardı? Sıhhat etmişlerdi Allah'ın nasriyyle. Aleykümselam ve rahmetullah. Ve bütün ibadetleri de onlara ne yapmış? Hayır getirmişti. Ve kardeşlerim, onlar menek değildi. Onlar da sizin, bizim gibi neydi? İnsandı. Onların da iftiraları vardı. Bakın en kötü noktadan, uç noktadan ele alayım. Zina eden yok muydu? Bir kadını öptü, sıkı, sıkıp okşayan yok muydu? İski içen. Ama onlar günahlarında ısrar eden değillerdi. Allah Azze ve Celle'nin kitabında, Resulün sünnetinde dediği gibi, onlar günahlarında ısrar etmez.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 şu birliği, şu beraberliği bile çekemeyen, hazmedemeyen ne kadar gruplar var kardeşler. Sıs bunlar. Başka hiçbir şeyden değil. Gerçekten ahirete iman etseler, gerçekten anlasalar bu şekilde davranırlar mı? Mümkün değil. Allah onlara da hidayet O sahabenin imanı nasip etsin. Sahabenin züktü, dünyanın geçici olduğu, gerçek nimetlerin ahirete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 sahip olma duygusu tutkuya dönüşürse buna ne denir? Hırs denir. İnsanoğlunun temel zaaflarından biri olan bu duygu terbiye edilmediği zaman insanın gözünü, gönlünü, zihnini bürüyerek ne yapar? Onu esir eder. Bakın Leyla ile Mecnun misal. bu tip bir sürü aşalak var. Bir tanesini ele alın. Hangisi salak salak geziyor? Mecnun. Öbürü Ruhu bile duymuyor biliyor musunuz? Evet. Salak salak diyorlar. Çünkü gözü, kendini, hepsi ne atmış? Onu gürümüş ve o bürüdüğü de sıfıratı ne yapmış? Kaldıramamış. Aklını ne yapıyor? Yitiriyor. İşte insan da bir şeye hırslandı mı o hırs doğruları görmekten, evet. birçok değeri algılamaktan ne yapar? Yoksun olur. Hatta Allah'tan kork dediğinde sana şöyle aval alan baktığını görürsün.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 Yani insanlık değeri olan bağlar ne yapar? Bu Bıkır sayesinde bir bir kopar. Para, mal, makam, şöhret gibi her türlü dünyalık duygu, düşünce ve bu bas bası duyguların basıletini dünyaya bağlayarak boynundaki tasmaya, bileğindeki kelepçeye, ayağındaki Frangaya dönüşür ve o artık ne yapar? Felak olur. Dünyanın değişmiş hiçbir dünyalığa sahip olamaz biliyor musunuz? Mal toplar ama onu ne yapar? Yemez. Hatta halk arasında malca cimri olan e, ya ona girmeyin mal toplayan ne yapar? Cimri dost kaybeder diyor.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 kölesi haline gelmiştir. Bu bile insanlığa en büyük nedir? Kendi insanlığına hatarettir. İnsanın eşyaya kulu olması kula kul olmasından daha vahim bir şapmadır. <gülüyor> Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde paranın kulu, kadının kulu, eşyanın kulu kahrolsun. Ayağına diken bassa, çıkarana ne yapmasın? Bulunmasın diye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 şuna verilen bize de verilmeli değil mi? Oradan birisi ne diyor? Allah'ın size verdiği müslümanlık nimeti nimetlerin en üstünü değil mi? Evet. Onlar o an susuyor. Biz diyor Faru'nu yerin dibine batırdık. Malı da ona ne Fayda vermedi. Onlar ne diyor bu sefer? Demin mecburen süsleyenler. İyi ki ona verilen bir şey de verilmemiş. Yoksa onların helak olduğu gibi biz de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 Şu yazılan bir üslup peşinde kusan insan. Gençler üniversite intanla verdikleri önemi, esas sınava büyük imkana verseler, cennetin gölgesi nasıl hayata yansırmış onu görürdük diyeyim. Orta yaşlılar yakın gelecekleri için hazırlayıp biriktirdiklerini, esas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 Biliyorsunuz kardeşlerim insan çok acıkınca dağın arkasındaki yemeğin kokusunu alır. Çok uzaktan da olsa duyar. Bakın sahabe Uhud dağının arkasındaki cennetin kokusu duyuyordu. Niye? O da oraya özlemiş, oraya ne yapmış Çamıştı. Evet kardeşlerim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 Bazıları mobilyanın, bazıları arabaların çizilmesine hiç dayanamazlar değil mi? Çünkü o çizilen şeyin kölesi olmuşlardır. Efendiler, bugün dinimizin her tarafı çiziliyor. Şerefimiz, namusumuz, başörtümüz, hiç tersiz musunuz? Bir insanın kendi menfaatine dokunulduğunda etrafı velveleye boğur.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 Ordaki reklamlardan birçok şeyden e, alışveriş taksitleri ay sonunu düşünen insan dünyada varoluş gayesini maalesef düşünen var kardeşlerim. Dünya hayatı bir oyun eğlence dedik. İşte böyle bir bir insanı ne yapıyor? Oyalayabiliyoruz. Bakın sözlerimi Allah Azze ve Celle'nin bir ayet-i kerimle içinden noktalıyorum. Ey iman edenler. selamünaleyküm. Buyur ağabey. Buyurun. İnanillâh. Evet abi. Burada mı? Burada mı? Ankara'da mı? Köyde mi?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 İlk yapacağınız bu. Başka bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Yani. Bize düşen bir şey var mı şimdi? Allah yardımcınız olsun. Allah sabrınızı atılsın. Tamam. Görüşürüz yardım inşallah. Selamun. Evet. ayet kelimeyi Kerime'yi tekrarlıyorum kardeşler. Ey iman edenler sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim. Allah'a ve Resul'una iman eder. Mallarınızla Canlarınızla Allah yolunda cihaz edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde o sizin günahlarınızı bağışlar. Sizi zemininden ırmaklar akan cennete aldın cennetlerine güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. Seveceğiniz başka bir şey daha var. Allah'tan yardım ve yakındır sevin. Müminleri bununla müjdele.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 vereceği nimetlerinden, yer değiştirenlerden eylemesi Şu fani olan dünyada, baki olan hayata tercih etmeyenlerden eylesin. Allah tercihini <gülüyor> haktan yana kullananlardan eylesin. Anlattığımız doğrularla hepimizi amel ettiğin Allah Hazretleri hepimize layıkıyla tövbe etmeyi karşılaşsın. Ve rahmetiyle yer bulasın. İllaş kardeşimizin dayısı vefat etmiş. Allah kendisine rahmet etsin. Ondan ilgilenebilirsiniz. Bakın dünya hayatı o kardeşimiz için ne yaptı? Bitti. Artık o burada almış olduğu her nefesini ne yapacak? Hesabını verecek. Ve bir Müslümanlar içinde bir ölüm nedir? En güzel bir şeydir. Haneke Allahümme ve bihamdike Eşveden la ilahe illa ente Eşveden la illa ente